Ekonomi Ekoloji Hazırlayan Müslümanlar Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Ekonomi ekoloji programından herkese merhabalar. Ee, bu hafta yine hem ekonomi hem de ekoloji e, konularını ilgilendiren gündemdeki e, çeşitli e, raporlardan, e, konulardan e, bahsetmek istiyoruz. E, programımızın ilk bölümünde bu hafta açıklanan bir e, rapordan ...biraz bahsedeceğiz. Bu Norwegian Refugee Council, Norveç Mülteci Konseyi. Bu bağımsız bir sivil toplum kuruluşu. Daha çok mülteci ve göçmen meseleleriyle ilgili araştırmalar yapıyor, istatistikler tutuyor. Onların pazartesi günü açıklanan bir raporu oldu... E, bu e, Norveç Mülteci Konseyi'nin e, bir e, birimi Uluslararası Göç Hareketleri İzleme Merkezi. E, burada e, çarpıcı bir takım rakamlar var. E, mültecilerle ilgili diyeceksiniz mülteci konusu e, niye? niye? Çevre ve iklimi, ekoloji e, evet, ilgilendirilmiş. Neden ki? bizim e, programımızın konusu haline geldi? Tabii daha çok akla. E, mülteci e, dendiği zaman işte iç savaşlar, insan hakları ihlalleri, e, çatışmalar, belki e, çok ciddi yoksulluk, açlık e, yaşanan e, bölgelerden e, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan insanları anlıyoruz mülteci deyince. Ama aslında çok fazla bilinmeyen e, ve e, aslında 90'ların başından beri e, var olan fakat... E, hem Türkiye'de hem uluslararası kamuoyunda çok fazla bilinmeyen bir de iklim mültecileri var. Bu insanlar yaşadıkları bölgelerde meydana gelen... Ee, çeşitli doğa olayları, çeşitli felaketler sebebiyle e, yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalıyorlar. Ve bu insanların sayısı e, katlanarak e, çoğalıyor. Ortaya konan rakamlar da e, bize bunu gösteriyor. Ve tabii e, küresel ısınma ve iklim değişikliği sebebiyle e, bazı bölgelerde yaşanan doğa olayları daha da ekstrem hale geliyor. Hem can kaybı açısından hem mal kaybı açısından çok daha etkileri katlanarak karşımıza çıkıyor. Bu raporun pazartesi günü açıklanan bu raporun en çarpıcı rakamı sadece geçen yıl 32.4 milyon kişinin yaşadığı yeri terk etmek zorunda kaldığı ile ilgili. İklimle il ilgili olarak yani işte e, iklim değişikliğiyle e, meydana gelen e, seller, e, su taşkınları, toprak kaymaları, depremler, e, fırtınalar tabii daha çok e, yine karşımıza. Kasırgalar. Evet karşımıza e, çıkıyor e, ve tabii e, yine e, raporun ortaya koyduğu en çarpıcı rakamlardan bir tanesi e, şimdi böyle bu e, genelde e, iklimle e, bağlantılı felaketler denince bizim aklımıza e, nereler geliyor? Daha çok işte Orta Asya e, işte Asya ülkeleri Uzak Doğu ülkelerinde e, meydana gelen e, hadiseler aklımıza geliyor. Afrika'da Fakat, kuraklıkla Afrika'da Kur evet kuraklıkla e, alakalı olarak e, çeşitli ülkeler aklımıza geliyor. Fakat raporda e, bu 32.4 milyon e, iklim mültecisi e, konumuna gelen insanların e, 1.3 milyonu zengin olarak yani kalkınmış gelişmiş ülke vatandaşları e, olarak karşımıza çıkıyor ki bu çok çarpıcı bir e, rakam e, ve 2012'de en fazla e, yer değiştirmek e, zorunda kalan insanların e, bulunduğu ülkeler şöyle sıralanmış. Birinci sırada Hindistan var. Onun Nijerya, Çin, Filipinler, Pakistan, Amerika, Bangladeş, Nijer, Çad ve Küba Kılı. takip ediyor. İlk ondaki e, şeyler bunlar, e, ülkeler bunlar. Burada tabii e, bizim dikkatimizi çeken ülke Amerika e, oluyor. Amerika e, listenin altıncı sırasında. Evet, 900 bin kişi 2012 yılında yerine ee, Evet. E, orman yangınları özellikle Amerika'nın iç kesimlerinde yaşanan ve tabii e, 2012'nin sonlarına doğru meydana gelmiş olan ve çok ciddi miktarlarda hasar ve ölümlere sebep olmuş sendikasırgası sebebiyle e, epey bir insanın e, yerinden olduğunu e, bu şeyde görüyoruz. E, raporda görüyoruz ve e, tabii bunun Bağlan, şöyle bir bağlantısı da var e, dünyayı en çok kirleten en fazla karbon e, emisyonlarına sahip olan ülkeler Amerika Çin Hindistan ve bunun e, sonucunu da aslında çok elle tutulur gözle görülür bir şekilde Yaşıyorlar. yaşadıklarına da bu e, rapor e, gözler önüne seriyor bu rapor yani e, kim daha çok kirletiyorsa e, yaşadığı felaketler daha ekstrem. E, hale gelerek bir orantı var yani aralarında. Evet, evet buna, buna da burada e, dikkat çekmiş oluyoruz. Yani birkaç rakam vereyim dilersen. 2008-2012 yılında e, ne kadar kişi yerinden edilmiş... E, bu dört yılda Çin başı çekiyor 49 milyon hatta 50 milyon diyebiliriz Evet 50 milyon kişi. Yani bir ülke ortalama bir ülke. E, evet Türkiye'nin üçte, tür Türkiye üçte ikisi gibi bir rakam insanın dört yılda beş yılda hareket bir... halinde olduğunu. Yani bunun ıı, ekonomik ve sosyal maniyetlerini düşünmek e, evet. şu an zihnim almıyor Türkiye'nin. Kesinlikle. 50 milyon kişinin Türkiye'de de yer değiştirdiğini. Yani Türkiye, Çin'le karşılaştırmayalım ama. Evet. Çin gibi büyük bir ülkede bile Türkiye'nin üsttekisi kadar insan yer değiştirmesi, ya yani bunların beslenmesi, barınması, eğitimi yani düşünün yani birçok farklı şeyi. İşte ve tabii bu aslında uluslararası hukukta da e, yeni bir takım düzenlemeler ...getirilmesi gerektiğini de... ...bu zorunluluğu da ortaya koyuyor aynı zamanda. Yani bu iklim mültecisi insanların... İç hareketler olabilir veya dış, hareketi, evet. dış hareketler Kesinlikle. olabilir. Bunların yeniden düzenlenmesi, bu insanların işte barınma, yeme, içme, eğitim, sağlık gibi sorunlarının nasıl çözüleceğiyle ilgili herhalde şu anda mevcut olan göçmenlikle ilgili yasalar bir zaman sonra yetersiz kalacaktır. Yani esnetilmesi lazım, belki de genişletilmesi lazım. Çünkü biz hep savaştan veya bir felaketten evet. dolayı göçleri bugüne kadar yaşadık ve gerek akademik çalışmalar da hep bu yönde e, yapıldı. Mesela Suriye'de, ülkemizde yaşanan Suriyeli'yle evet. hiç karışıklıkta. Evet. E, gelen mülteci, mülteci demeyelim onlara, sığınmacılar mı diyelim? Sığınmacı. Sığınmacılar. Suriyeli sığınmacılar. Kullanılıyor yani, e, çok. Evet. Resmi bir şeyler olmadığı için. E, işte Hangi şartlarda yaşadıkları, çocukların ne eğitim gördüğü, iş bulup bulup 400 bin insandan bahsediyoruz ve bu büyük bir rakam. Evet. E, bölge için çok bir büyük bir dönüşümü işaret ediyor. Evet. E, şimdi iklim sebebiyle göçecek olanlara bir iklim göçmeni e, statüsü verilecek mi ya da bu tartışılıyor hı -hı, mu ya da hı -hı. engellemek ve önüne geçmek için engellemek derken bunu azaltmak, etkilerini azaltmak için neler yapılabilir? Evet. Hukuk burada e, biraz çevreyle işte hukukun kesiştiği ve birbirini tamamlayabileceği alanlardan biri. biri. Uluslararası hukukta burada devreye mutlaka e, girecektir diye düşünüyorum hı hı. Yani bu raporun bize gösterdiği en önemli şey Artık iklim değişikliğinin Meydana getirdiği olumsuzlukların e, Fakir veya e, Zengin ülke e, a, e, Ayrımını Ortadan kaldırdığını e, gösteriyor bize Yani biz hep işte geri kalmış Yoksul kalmış Afrika gibi işte e, Asya gibi e, Ülkeleri e, Tahir ediyoruz ama artık e, Gitgide belki de daha fazla Gelişmekte olan veya da gelişmiş ülkenin bu listelerde üst sıralara doğru tırmandığını herhalde önümüzdeki günlerde göreceğiz. Böyle bir kaygı var ve tabii bu aslında bu orta yani bu rapor daha az kirletme ve yeni karbon emisyonlarıyla ilgili yeni hedefler koyma konusunda da çok ciddi bir veri evet, yani bir bu sinyal, hükümetlerin evet. çok ciddi olarak ele alması gereken dikkatini vermesi gerektiği bir e, rapor olarak karşımıza çıkıyor. Evet dediğin halkı çok önemli. Ee, eşit şekilde tam eşit şekilde etkilendiğini söyleyemeyiz gelişmiş gelişmekte olan ülkeler. Mağara. E, gelişmiş gelişmiş ülkelerin e, gerek altyapı yatırımları e, yıllardır yaptıkları veya teknolojik yatırımlar onları koruyacak diye düşünülüyordu hep. Öyleymiş işte Hollanda'nın su altında kalacak olması. Evet. İşte kanallarla çeşitli deniz evet. yollarının doldurulmasıyla denizin doldurulmasıyla engellendi. işte Thames Nehri'nin Londra'da yükselmesine yine açılan Hı -hı. kapaklarla regüle edilmeye çalışılıyor ama işte iklim değişikliği bu eski felaket şehirlerini de biraz değiştiriyor. İşte Hurricane yani şey evet. sen fırtına kasırgasını düşünün. Ee, yani buna karşı yapabileceğimiz çok bir şey yok ya da e, yine bir doğal felaket ama tsunami sonunda nükleer santraller de etkileniyor ki evet. e, bu deniz seviyelerinin yükselmesi çünkü nükleer santrallerin bir, bir kısmı nehirlerin veya denizlerin yakınında yapılıyor ki hı hı, suyla hı. birlikte soğutma çalışmaları yapılsın. Şimdi mesela bunu da ilişkilendirmek gerekir. Tabii ki. E, tabii ki. enerji yatırımı e, bir risk altında. Evet. Onun için gelişmek, gelişmişlik de orada bir kırılganlık yaratıyor aslında. Şimdi Gelişmekte olan ülkelerin farklı kırılganlıkları var. Yeni kıyı bölgelerde yerleşimi işte daha az teknolojik e Çözümler ve altyapı yatırımı ama gelişmişlik de her zaman size şeyde bir koru, korunak kesinlikle, sağlamıyor. Kesinlikle. Yani bir kırılganlığı getiriyor. Evet, evet. Yani Japonya'da e, Fukushima felaketinden sonra yüz binlerce insan bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Ve kaç yıl daha orada e, yaşam e, olmayacağını bilmiyoruz. Ve bu insanlar aslında e, tamam e, gitmek zorunda kaldılar. Ama e, iklim mültecisi yani içeride bir göç kesinlikle. yaşandı. Ama aslında e, statü olarak... E, mülteci konumuna e, düştüler diyebiliriz. Türkiye'de de mesela şeyde son birkaç gündür rastladığım hortum haberleri e, dikkatimi çekti. Evet. Tarsus'ta e, evet. Mers, Tarsus'ta bir havaalanı, e, havalimanı çalışmasında hı hı, galiba hı. bir işçi hayatını kaybetti. Kaybetti, evet. evet. E, bunu uzmanlar da bunların giderek artacağını ve kıyı bölgelerin özellikle denizden gelen e, hortumların tehlike yaratılabileceğini söylüyorlar. Hem insan kaybı hem de. E, mal kaybı için çünkü hı hı. tarım özellikle etkileyen etkileyebiliyor hortumlar. E, işte Türkiye'de bunların e, izlenmesi, kayıt altına alması, bilimsel çalışmaların e, yapılması ve bunların ekonomik ve sosyal hayata olan risklerinin e, nasıl önleneceği konusunda uyum konusunda. Çünkü biz hep şeyi konuşuyoruz seri gaz emisyonu azaltımı ama bir kısmı da uyum. Evet. E, şimdi emisyonları durdursak bile önümüzdeki 30-40 yıl belki e, alışık olmadığımız ekstrem koşullarda aşırı hı hı. koşullar hı hı. hava koşullarında yaşayacağız. Evet. Onun için de uyum, e, iklim değişikliğine uyumun da tarımda olabilir, diğer sektörlerde olabilir, e, barınma, konut veya enerjide olabilir. Hı hı. E, uyuma da ağırlık verilmesini evet, düşünmek gerekiyor. Evet, bunlar göz önünde bulundurulması gerekiyor. E, bir ara verelim, aradan sonra e, konuşacağımız birkaç konumuz daha var. Got me mm -hmm. Ekonomi ekoloji programında gündemdeki konuları konuşmaya devam ediyoruz. Bugün Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir panel düzenleniyor. İnsan hakları, anayasalar ve ekoloji başlıklı. Biraz barış istersen bize bu panelde neler konuşulacak, kimler konuşmacı, Tabii. belki dinleyicilerimizden de katılmak isteyenler olabilir. Bu konuda biraz bilgi verelim. Tabii ki. Ee, panelimizin adı dediğin gibi insan hakları, anayasalar ve ekoloji. Ee, geniş bir başlık gibi duruyor. Şimdi neden <gülüyor> bu başlığı? <gülüyor> Affedersiniz te e seçtiğimizi, tercih ettiğimizi söyleyeyim. Öncelikle bir konuğumuz var. E Hı -hı. Amerika Birleşik Devletleri'nden. E Oregon Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden John Bonay. E evet. e Kendisini alıyoruz bugün. Yani biraz panel onun için... Kimdir? Düzenlendi. Biraz evet, bilgi kimdir. vermek tabii, istersek. Tabii ki. Tabii ki e Çevre hukukunun e aslında öncülerinden, Amerika'da gelişmesinin öncülerinden... Ee, 70'li yıllarda Senato'da başlıyor, çalışmaya başlıyor yasama asistanı olarak. Sonra da Amerika'da Çevre Koruma Ajansı'nda çalışıyor. Evet. Ee, ve Oregon Üniversitesi'nde de e, kariyerine devam ettiriyor. Çevre hukuku alanında, insan hakları alanında, karşılaştırmalı çevre hukuku ve anayasa hukuku konusunda uzman. Çok bilinmeyen bir konu gene. Evet, şimdi Türkiye'de de... Çevre hukuku dediğimizde ita, çevreyi tartışıyoruz. İşte bu ÇED raporlarıyla tartışıyoruz. Hı hı. Danıştay kararları tartışıyoruz. İptal davaları tartışıyoruz ama... E, ...çevre hukuku... E, ...şimdi hukuk uzmanı değilim. Ne kadar okutuluyor müfredatta fakülteler ne kadar var ama... ...çok böyle ta, şey yaptığımız e, göz önünde olan ve yeteri kadar e, uzmanı olan belki de bir konu değil. Evet, çok yani. az. Yani bu konuyla ilgili e, avukatlık yapan da e, evet. çok az sayıda insan ve var. Ve benim gördüğüm daha görece olarak e, gençlerin, e, genç avukatların bu işe yenildiği. Tabii e, çevre avukatlığı dediğimizde, ekoloji avukatlığı dediğimizde e, özellikle İzmir bölgesine avukatların, e, yakın evet. zamanda Ahirettin'e kadar Noyan Özkan'ın veya Seni Özay'ın evet. e, ve, adını anmadan. E, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi'nin eş sözcüsü can, Canlı'yı e, anmadan evet. geçmemiz lazım. Evet. E, tabii böyle bir e, mücadele içinde şey var. Mücadele içinde bir deneyim var çevre avukatlarının. E, hı hı. Çünkü onlarca e, ekolojik yıkılım getirecek e, projeye davalar açtılar. Hukuk mücadele sürdürdüler. E, i̇lginç bir şekilde 1982 Anayasası'nda e, Türkiye Çevre Vakfı'nın katkısıyla giren bir madde var ki e, önemli 56. madde. Herkes, her insan sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Evet. E, Bergamo mücadelesi Türkiye'de göre, görece demeyelim belki de ilk olarak 6. Selim ilk olarak e, bu maddeye dayanarak bir... E, ...dava açtı... E, ...Siyane bir Altın Arama... Evet. E, ar ...arayan şirkete karşı ve... E, ...tabii büyük bir hukuk yumağına dönüştü... ...o sorun hala da... ...hala, hala sürüncemede... ...kesin sonuçlar alınmıyor ama... E, ...şeyin kapısını alınmak için, mücadele genişletmek için... ...doğa koruma mücadelesini, savunmacılığı... ...genişletmek için çok önemli bir alan hukuk... ...gezada evet. etmemiz gerekir... Evet. E, ...John iki de önemli kitabı var... E, ...Çevre Koruma Hukuku ve insan Hakları ve Çevre... ...Türkçe... Türkçe'ye maalesef çevrilmemiş, henüz, henüz çevrilmiş. Belki e, bu bir şey olur. Bu bir <gülüyor> başlangıç, başlangıç olur, olur e, vesile olur. Vesile olur, e, çevrilir. E, John Bolay şunlardan bahsedecek bugün. E, i̇nsan hakları bağlamında çevre hukuk. Yani insan Hı -hı. E, mahkemelerin insan hakları verdiği konusunda verdiği kararların çevre ile ilgili nasıl bağdaştırılabileceği. Ya da bir çevre hakkı bir insan hakkı mıdır? Türkiye'nin gündemine e, bundan sonraki süreçte çok daha fazla girecek bir konu aslında. Kesinlikle bundan... Yani i̇nsanın en temel yaşamsal hakkı, işte su hakkı, temiz, sağlıklı da erişme hakkı, barınma evet. hakkı... Evet. E ...bütün bunlarda ihlaller yaşanabiliyor. Hı hı. Şimdi bunları çevre hukukuyla, çevre hakkıyla nasıl birleştirebiliriz? Bunlardan örnek verecek. Herhalde dünyadan ve Amerika'dan çeşitli örnekler anlatacak. Kesinlikle. Öncelikle Uluslararası insan Hakları Mahkemelerinden başlıyor. Oradaki kararların çevre hukukuyla, çevre hakkıyla insan hakları nasıl bağdaştırılığını inceleyecek. Avrupa'da, Amerika'da ve Afrika'da insan Hakları Mahkemelerinin... ...çevre haklarının korunmasına ilişkin örnekleri verecek ayrıca bazı yerel mahkemelerde de e, ki bunlar İspanya, Slovenya, Macaristan, Filipinler, Hı -hı. Şili, Kolombiya, Kosta Rika evet, e, yerel efendim. mahkemelerden e, yine çevre haklarının korunmasına e, ilişkin e, ...kararları değerlendirecek. Latin Amerika ağırlıklı olması enteresan değil mi? Evet, çünkü orada e, hep konuşuyoruz bu ekolojik anayasayı konuşuyoruz. Evet, evet, Toprak anayasayı konuşuyoruz, evet, doğanın haklarını ilginç konuşuyoruz. İlginç bir ekoloji bilinci var orada. Evet. Çok örnek olması gereken bütün dünyaya. Evet, şimdi insan hakları, çevre hakkı, çevre hukuku e, şeyi birinci birinci şey için. Konu. Içinde. Evet, Hı -hı. şimdi anayasalar. Şimdi insan hakkı derken hep biz e, şeyi konuşuyoruz. Çevre bir insan hakkıdır ama e, aslında doğanın da... ...kendi hakları mevcuttur, vardır... Ee, ...her ne kadar bu büyük bir tartışma yol açsa da... ...ekolojik anayasa ile birlikte... Evet. ...doğa bir hak öznesidir değil midir... ...tartışmasını... E, ...geçtiğimiz iki yılda Türkiye'de de... ...oldukça... E, sık, sık, şen, ...sıklıklanamayan ama tartışıldı. Sık, evet. evet, bir... E, ...ekolojik anayasa girişimi kuruldu... 40 imzacının ve birçok STK'nın destek verdiği... Hı hı. E, ...bir... Konferans yapıldı. Konferans sonuçlarından bir kitapçık değerlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa komisyonuna, alt komisyona sunumlar yapıldı bu konuda. Her dört partiye de AKP, CHP, BDP, MDP, MHP'ye. Evet. E, toplumsallaştırılmaya çalışıldı aslında bu konu. Ekolojik anayasa var olabilir mi, mümkün müdür? E, doğanın hakları sadece insanın özne olduğu bir anayasa değil de doğanın e, özne olduğu bir anayasa, anayasa. da olabilir mi dünyada ve Türkiye'de tartışmalar var bunu da yine üniversitemizden Bahçeşehir Üniversitesi'nden, Hukuk Fakültesinden araştırma görevlisi Serkan Köyübaşı hı hı. E, ekolojik Anayasa Mümkün konuş başlıklı bir sunum yapacak hem dünyadan örnekler verecek hem Türkiye'den örnekler verecek evet, güzel. yani bir tartışma olmasını umuyoruz bu konu etrafında ve tamamlayıcı olmasını John Boylan'ın sunumuyla bir evet. tamamlayıcı olmasını düşünüyoruz e, sonra da bir e, atölyemiz var kısa bir atölyemiz var bu da çevre hareketleri pardon çevre avukatlarından ...İstanbul Barası Avukatları'ndan... ...Gonca Yılmaz yapacak bilgi edinme hakkı. Bilgi edinme yasası... ...yanlış hatırlamıyorsam 3 sene önce çıktı. ve evet. Yeteri kadar... ...gündeme gelmedi ve yeteri kadar kullanılmadığını... ...düşünüyoruz açıkçası. Çevre koruma için, doğa koruma için... Hak savunuculuğu için hı hı. E, bilgenin ve yani bilgenin hakkımızı öyle söyleyeyim. Daha etkin de, bir şekilde nasıl kullanabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Yani uygulamalı bir şey, e, nasıl başvurabiliriz? Ne cevaplar baş edebiliriz? E, Başvurulacak merciler, yöntemler nedir? Hı hı. Süreler nedir? E, cevap aldığımızda bunu nasıl geliştirebiliriz? Ve hukuk bir çevre mücadelesi için nasıl kullanabiliriz? E, bunu bir atölye, uygulamalı bir atölyede yapmayı düşünüyoruz Gonca Yılmaz'la. E, bugün üç buçukta başlıyoruz. Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş kampüsünde. Beş 5.5 6'ya kadar devam edeceğiz. Hı hı. E, ilgilenen İlgilenen dinleyiciler olursa eee sesle bekleriz. Herkese açıktır, ücretsizdir. Yalnız bir küçük dipnot, e, Amerika'dan gelen hocamız konuşmasını İngilizce yapacak ve maalesef tercihimiz tercih yok. olmayacak. Ama tartışmalar ve diğer sunumlar e, Türkçe, Türkçe olacak. olacak. Peki. Ee, bir de geçtiğimiz haftalarda e, biz de e, programımızda gündeme getirmiştik. Zaten açık radyoda da e, bu konuyla ilgili çeşitli programlar oldu. E, GDO ile ilgili ...son bir belki son gelişmelerle ilgili dinleyicilerimize bilgi verebiliriz. Son şeyimiz nedir? Bu konuda geldiğimiz nokta nedir? İstersen onunla ilgili ufak bir bilgilendirme yapalım. Evet. Nisan ayında, Nisan sonunda Mersin'de ithal pirinçte bir ihbar üzerine... olup pirinç ithal edildiği anlaşılmıştı ve bu açıkçası bir skandala dönüştü. Dönüştü. Biyoterör başlıkları atıldı gazetelerde. Ee, Biyogövenlikun kanununa muhalefetten e, şimdi yani bu ithalatı yapan şirketin, 3 şirketin yetkilileri evet. e, gözaltına tutuklandı. Şimdi şu an, şu an tutuksuz yargılanıyorlar. Ee, çeşitli raporlar, TÜBİTAK rapor yaptı. Ankara'da bir laboratuvar raporlar gitti. 4 rapordan 3'ü GD yolu, bir 1 GD dendi. Sonra İTÜ bilirkişi olarak atandı. İTÜ de... Buna GD... Bir rapor hazırlandı. Evet, GDO'dur dedi. Bakanlıklar arası bir tartışma oldu. Gümrük Bakanı ile Tarım Bakanı. <gülüyor> Tarım Bakanı hayır GDO yok. Varsa bile bulaşma olmuştur dedi. Evet. Hayat Yazıcı Gümrük Bakanı. GDO vardı. Tekirdağ Mersin'de bunlar yakalanmıştır dedi. Sonra geçtiğimiz hafta İTÜ GDO olup biriniç... ...raporunu geri çekti ve biz bir yanlış... Çok tuhaf da bir açıklama evet, yaptı. Evet. evet. Bir teknik bir hata olmuştu. Evet, evet. Araştırma sonuçlarında. Biz bunu geri çekiyoruz dedi. Ve... ...o raporu yazan... ...bilim insanı görevinden alındı. Hı hı. Ee, ...tabii ilginç yani burada soru işaretleri çok... ...ama belki başka zaman ayrıntılı tartışırız atışırız. <gülüyor> ee, protestoları eğitim eğitimsel bunu protesto etti... ...dün hatta e, İTÜ'nün önünde... Hı hı. Ee, ...bu raporun geri alınmasını ve... E, ...açığa alan bilim insanının görevi iadesini... E, taleb, ...talebiyle... Evet. E, ...bir bası yani yaptı. Yani bilgilerin eksik e, verildiği aslında... E, ...yani İTÜ'nün yaptığı açıklamada... E, ...verilen numunelerin... E, ...de eksiklik olduğu... ...ve dolayısıyla da bu eksik... ...bilgilerle ortaya konan raporun da... ...geçersiz olduğu gibi evet, bir... Başka bir, benim gördüğüm de... E, ithal numarası... ...farklıydı, öyle bir gazete yazısı... ...okuduğumu hatırlıyorum yani... Hı -hı. E, ...gelen numune ile test edilen numunenin... ...şeyleri farklıydı, yani orada bir artık karışık... Çok yani, büyük bir, evet... Yani, e, ...muamma, muamma var. var, şeffaf olmayan bir şey var... E, ...dışarıdan da... yani ...gazete ve medya yansıdığı kadarını bilebiliyoruz... Evet. E, bunu oturup belki biraz üzerinden geçtikten sonra geri dönüp araştırıp ne olduğunu anlamamız daha mümkün olacak gibi diye düşünüyorum hı hı, Evet bu haftalıkta bu kadar ekonomi ekolojiden e, haftaya görüşmek üzere hoşça kalın ekonomi ekoloji. Yaman ve Sunanlar, Pelin Cengiz ve Barış Gencer Baykan. Açık Radyo Program Destekçisi olun. 1 veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.